Salihin Akidesi derslerinden Sekizinci, yani dokuzuncu bölümdeydik, asıldaydık. O da Ehl-i Sünnet'in itikadı Ashab'ta, ehl Hilafette. Bundan önce 3 ders işledik. Bugün dördüncü dersindeyiz. Bu ders neyle ilgilidir? Ashab-ı Çıram'ı tanıtıyoruz. ashabi ı Çıram nedir? Dinde yerleri nedir? İtikatte yerleri nedir? Bir Musulman İmanı tamam olması için ashab hakkında ne düşünecek? Nasıl görüş iman edecek? Onu işledik. Üç derste biz sahabeyi tanıttık. Kur'an ve sünnetten delillerle sahabenin üstün olduğu mekanetini yerini, yerini Allahu Teala indinde Allah-u Teala nasıl bunları tezki etmiş, nasıl bunları seçkin kulları olarak seçmiş, bu dini olara emanet etmiştir. Bütün E, peygamberler ashab-ı zikretmişler. Tevrat İncil'de zikirleri geçiyor. Son, son e, e, ahiret zaman peygamberin, ahır zaman peygamberin e, ashabı nasıl duruş sergilerler? Tevrat İncil'de bile zikrolunmuş. dedir bütün peygamberler de kavimlerini onlardan ne yapmışlar? Örnek olarak göstermişler. İşte bak ahır zaman peygamberlerin ashabı böyle nebilerin ittiba olur ama siz öyle yapmıyorsunuz diye de söylemişler. Allahu Teala orada örneklerini vermiştir. Ashab-ı Kiram bizim için olması olmazdır dedik neden? Çünkü birinci kuşaktır, birinci halakadır. O halaka, o kuşak yok olsa bizim dinimiz elimizden yok olur. Çünkü onlar direkt Resulullah'tan dini almışlar, uygulamışlar. Ondan sonra tabiین, etba-u tabi Ondan sonra dört imamın sücgecinden geçmiş bize din gelmiştir. Ne de? Bütün din paketi. Şeriatın bütün paketi içinde şeriat içiye ayrılır. İtikat var. Ha? Amel var. İtikat bu da işlediğimiz derslerdir. İmanın şartlarıdır ve diğer itikat meselelerdir. Amel nedir? İçine fıkhیh ve ahlak, eğitim, terbiye سلوک دیور حب سے امین بو پکیت بز رسول اللہ شیری اتم پکیت اللہ چمین وستاصیلہ اسحابرم وستحصیلہ اسحابرمن چم چھ جو کش اختر اسلام بیرویر بن چم جن دبی اون ذرا رسول اللہ ص Bu da dedik Allah'ın bir rahmetidir. Hem tevri olarak şeriatı gönderiyor, Resul tebliğ ediyor, hem de o Resul'ü üzerine emirdir. Getirdiği şeriatı canlandırmaz. Onun için ayet-i kerimede diyor, Resulullah'ta sizin için en güzel örnek var. Bakacaksınız. Nasıl namaz kılıyor, bakacaksınız. Nasıl hac yapıyor, nasıl tahammül ediyor, nasıl sabrediyor. Hepsi nedir? Can, canlı şekilde Eydir Sonra toplum bunu alıyorlar. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hem tövri hem canlısın. Bunu ne yapıyorlar? Bu şeriat paketini canlandırıyorlar. Kaç sene? Sahabe toplumu 60 sene kusur sürdü. Resulullah'tan aldıklar sonra. Bu sefer sahabelerin de içine tabi'in dişli gibi işlemişlerdi. Yani yok sahabe dönemi bitti tabi'in başladı. Tâbiîn'nen sahâbe iç içediler. İç içediler. İç iç Ondan sonra etbâ'u tâbiîn'nen tâbiîn iç içedir. Ondan sonra böyle dönemler iç içe geçiyor. 3 dönemi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne yapmıştır? Teskiye etmiştir. 3 döneme sarılın. 4 imamımız da ehli sünnetin 4 imamı da bu üç dönemin içindedir elhamdülillah. İşte neden ehli i Sünnet'in 4 imamı? Çünkü حقی sahabenin varisleri itikatta ve amelde ehli Sünnet imamlarıdır. Bu dört imamdır. Onun için bu dört imamın peşinde gitsek biz Resulullah'ın dinini canlandırırız. Citmesek yeni bir şey getirmişiz. Tehliçelidir işimiz. Ya kabul olmasa o bir terefte? Akıl adam ayağını sağlam yere basar. İşte sahaba o kadar önemlidir. Bunları anlattık. Bugün ki derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle ilgili şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra devlet kurdu. Devleti yönetmek için Resulullah'ın halifesi lazım. O halifeler de tarihte peş peşe gelen ashabalardandır. Bunların hakkında görüşümüz nedir ehl Sünnet olarak? Bunların hakkında görüşümüz nedir? Bu da çok önemli meseledir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala dini indirmiş kendi dinini çime teslim eder onu sağlam Müslümanlara teslimi. Onlar da çindir, ashabı çiremdir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunları kendi eliyle yetiştirdi. Kendi talebeleridir. Emin olduğu buralardan ondan sonra zamanı doldu. İslam yayıldı, din emin ellerdedir. Bu da ahir zaman peygamberin neyidir? Bir özelliğidir. Hazret Musa, Hazret ise bu özelliğe sahip olamadılar. Hazret Musa bilirsiniz, Beni İsrail onu illallah dedirtti. Tabir caiz ise Türkçe'de. Sağ dedi sola gittiler, otur dedi kalktılar. Hiç lafına uymadılar. Hatta kırk sene ceza aldılar. Sine'de kayboldular. Hazreti Musa da orada vefat etti. Harun da vefat etti. Ondan sonra yeni bir nesil geldi. Allah oları Filistin'e gönderdi. Hazreti İsa on iki sahabesi vardır. O diğeri Hazreti İsa'nın kalbinine çalıştılar. Ama Resulullah'ın şeyi Fetih surasının sonuncu ayetinde dedik Muhammedur Resulullah ve'l-lezina Muhammed, Allah'ın elçisidir. Onu ilanında olan yani elçi liderdir, önderdir, imamdır, başkanıdır. Onun yanında olan ashabı nedir? Eşiddâ'u alel-kuffâr ruhamu beynehum. Kâfirlere karşı çok şiddetler, kendi aralarında çok yumuşak, ifka Sonra diyor: "Meteluvun fit-Tevrat" avrette da şöyle anlatırılmışlar. Sayır da sıfatlarını ve fil incil. İncil'de de öyle öyle anlatılırlar. Onu da Kur'an gösteriyor. İşte bu toplumun peşine giden kurtulur. Bu da bu toplumun özelliğidir. Allah dinini sahlamenlere teslim etti. Bugüne etmeseydi bize gelmezdir. Çünkü diğer peygamberler kendi kavimlerine inerler. Kendi yürelerine bizim peygamberimiz rahmeten lil alemin gönderilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Sadece yer üzerinde kıyamete kadar alem değil, görünmediği cin alemine bile Resul olarak, peygamber olarak gönderilmiştir. Evet. İşte bu sahabeler Resulullah'tan sonra kim İslam beyranı aldı Teslim. ile ilgili Resulullah haber veriyor. Diyor benden sonra dört tane raşit hadife var. Onlara sımsıkı salınıyor. Tarihe de geliyoruz bakırız Resulullah'ın dediği gibi 4 raşit halife Resulullah'ın dediği gibi ortaya koyuluyor. Birincisi Abu Bakır Sıddik radıyallahu anh. İkincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Usman, dördüncüsü Ali bin Ebi Talip. Bu dört tene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Biz hilafet bölümünde işledik bunu dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların senesini bile veriyor. Attus sene diyor. Biz de buna inanıyoruz. Raşit halifeliğ benden sonra attus senedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu bir gaybden haberdir. Bu gayb o zamanda ashab için gaybdir. Ama ashabtan sonra o غیب ne oluyor? Kalkıyor ortaya yerden. Bugün de bizim için غیب نہیں. Hakikattir. Çünkü o yaşanıldı. Ama bazı غیbi gayb, meseleler var. Hala yaşayamıyoruz onu. Çünkü çıkacak. Alametler gibi. Kıyamet alametleri gibi. Bir kısmı çıktı. Bir kısmı çıkacaktır. A tarih tehakkuk etti. Geliyoruz, bakıyoruz. Abu Bakir Sıddik radıyallahu anhu 4-2 sene hükmetti. حضرت عمرترت میتھلسنسر رشید tane Abubakir, Ömer, Osman, Ali. Buna bu tertipten ehli sünnet inanıyor. Buna da icma etmiştir. Neden icma etmiştir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Abubakir'i ön planda tutardı. Ashab-ı İkrem biz Resulullah'ın önünde diyerdik, bu ümmetin hayırlısı Resulullah'tan sonra Abubakir'dir. Ondan sonra Ömer'dir, süserdik. Resulullah da ikrar ederdi bundan. Ondan sonra Biz dedik, Abubakir'i sahabeler icma'an seçtiler, خلیفہ yaptılar. Ondan sonra Hz. Ömer'i de Abubakir sahabelere istişare ederek tayin etti. Hz. Usman'ı da Hazret Ömer 6 tane شورہ koydu. Aranızdan bir tane seçin. Onu da Hz. Usman seçtiler. Hazret Usman'ın katlinden sonra Hz. Ali'yi چیم seçti. Medine'deki icma'an sahabeler hepsi seçti. Bu teselsül biz diyoruz, hak bir teselsüldür. Resulullah'ın haber verdiği bir silsiledir. Ondan sonra Resulullah diyor, adaletli bir mülç olur. O da ne zaman oldu? Hazret Hasan, Resulullah'ın yine müjdesine göre, verdiği habere göre, benim bu oğlum seyyiddir, efendidir. Ne yapar? İçi büyük taife müminleri sulh ettirir. 6 bir araya toplandı. O, o senede ne ilan edildi? Amul Cemaat. Cemaat yılı ilan edildi. Müslümanlar 4 sene ne oldu? Paran parçaydılar. Cihad iptal oldu, davet iptal oldu. He? O cemaat o seneye cemaat senesi dedi. Yani cemaat Müslüman cemaati bir oldu dediler. Parçalanmak kalktı bir halifeler var. Hazret Muaviye de 20 sene hükmetti. Ondan sonra devam etti. İşte burada önemli bir itikad var. ehli sünnet Resulullah'tan sonra dört hak raşit halife teselsülüyle kimlerdir? Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali'dir. Radıyallahu anh. Onu bu ders işleyeceğiz. Bu paragrafı da Eyüp kardeş okuduktan sonra aynen açıklarız inşallah. ehl sünnet ve cemaat İçinde hiçbir şüphe bulunmayan bir kesinlikle inanırlar ki insanlar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hilafete en layık olanlar dört sahabedir. Ebubekir Ömer, Osman ve Ali. Allah hepsinden razı olsun. Onlar muhacimlerin ve Müslümanların en üstünleri ve ittifakla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu ümmetin en hayırlılarıdırlar. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vezirleri, yardımcıları ve kısımlarıdır. Onlar sırasıyla kendilerine hidayet verilmiş raşit halifelerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. size Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli bir köle dahi başkan tayin edilse, sözünü dinlemenizi ve onun emirlerine uymanızı tavsiye ederim. Çünkü içinizden benden sonra uzun müddet yaşayacak olanlar birçok anlaşmazlık görecektir. O zaman benim sünnetimden ve hidayete erdirilmiş Hulefai raşidinin sünnetinden, yani yolundan ayrılmayınız. Ona sıkı sıkıya sarılınız ve azı dişlerinizle tutununuz. Ortaya çıkacak bir diatlerden de sakınınız. Çünkü her bir diat sapıklıktır, her sapıklık da ateştedir. Evet. Ne, tamam. Nebevîsin hafî. <gülüyor> Hasan bin Ali radıyallahu anh'ın hilafet süresiyle birlikte 30 sene onların idaresinde devam etmiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Halifelik ümmetim arasında 30 yıldır Ondan sonrası ise saltanattır. Evet. Erbaz İbni Sari'ye büyük bir sahabedir. Bir gün Resulullah çıktı, geldi, minbere çıktı. Öyle bir vaaz yaptı bize. Hepimizi ağlamaya başladı. Öyle bir vaaz yaptı. O vaazın da arasında şunu söyledi. Usikun bitakvallahi ve sem'i vettah Size bak Resulullah parmağını nereye ümmette Acıyor, ora bırakıyor. Yani teşhis ediyor. Ümmeti bu hastalık yırtlar diyor. Ne diyor? Allah'tan korkmayı ve eşitip itaat etmeyi size tavsiye ederim. Eşitip itaat etmeyi. Çünkü bu hilafet dersinde biz söylemiştik. İslam devletini ne kurur? Disiplin kurur. Disiplin olmadı. Hiçbir yerde hüküm Yürümez. Bak en disiplinli kurum nedir? He? Askeri, asker. Askerdir. Neden? Çünkü disiplime bağlıdır. Diğer bakanların önünde disiplimli ama cevşeklik var. Ama askeride cevşeklik yoktur. Onun için İslam da disiplimi önemsiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda disiplimi çünkü namazda Rabbil Alimin önünde duruyorsun. Bardakları dizdiğiniz gibi dizilin. Nasıl bardağı istiflersin? Melekler diyor, öyle Rabbil Alemin önünde düzülür, siz de öyle düzülün önünde. İmam diyor ki, Allah-u Ekber dedi, ondan sonra siz hareket edersiniz. İmamdan önce, imamdan sonra yapmayacaksınız. Bu nedir? Disiplimin önemi olduğu. Çok önemli bir meseledir. 13 Resulullah, bu ümmette ümmeti neye ekipar eder? Disiplin yedir. eder? Osmanlı Devleti, bir günde Amerika... Teşkilat kurmuş. Düşünüyor. Osmanlı Devleti nasıl 500 sene haçimi kaldı yer üzerinde. En büyük devletiydi. Oturup bunu araştırıyorlar. Ne hiner neydir yani. Osmanlı Devleti'nin bir hineri vardır. Disiplime bağlıydı. Biliyorsunuz. Ne ordusu vardır? Yeni, Yeniçeri. Yeniçeri. Yeniçeri. Nedir? Bunlar disiplinidir. Yani Osmanlı'da saygı disiplin had safadaydı Onun için bu kadar ne oldu? sürdü. Disiplin önemli olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine parmağını basıyor. Diyor size vasiyetim Allah'tan korkun, eşitip itaat edin. Örnek de veriyor. Diyor velevçi sizin başınıza çöle bir kul gelse. Bir rivayette çöle kulu da vasf ediyor. Diyor saçı kıvırcık yüzü Yüzüm tanesi gibi siyah olsun. Yani halife bir çöle kulu atandı başınıza. Demeyin bu çöledir biz efendiyiz. İslam her şeyi eşitlemiştir. Onun için ne? Bu çöle bile gelse başımıza itaat ederiz. Madem geçti başımıza biz itaat ederiz. Madem musulmandır itaat ederiz ona. Madem Allah'ın emriyle bize diyor biz köleliğine alıyoruz. rengine bakmarız, tonuna bakmarız. Neyine bakarız? Takvasına bakarız. Şeriatı uyguluyorsa başımızın üzerinde yeri var. Uygulamıyorsa ister kardeşimiz olsun bile onu kale almarız, takmarız. İslam ölçüyü böyle koymuştur. Sonra dönüyor diyor ki, bu mu'izeden sonra, öyle cennet cehennemi hatırladıktan sonra sonda bunu diyor Resulullah s.a.w. dur benden sonra yani ben vefat ettikten sonra fe setara fe seterun sonra çok aranızda ihtilaf görürsünüz ihtilaf nedir yani ayrılma çözüm veriyor ondan sonra ayrılma muhakkak olacaktır bu ümmette ama ayrılma da bu bu, bu dünyanın neyidir bir şartlarından birisidir imtihan dünyası ya جل جلسانہ سبانہ ذختر اوزامان اختلاف diyor ama اختلافتن kurtuluş نکتاسını اللہ سبحانه وتعالی bize göstermiştir bak Resulullah da burada canlandırıyor diyor ihtilaf olacaktır sonra ne verir çözüm veriyor فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ اختلاف gördünüz çözüm benim sünnetime sarılır bin bir çeşit hükümler var bir günde bin bir çeşit grup var bir günde her çeşit kendisine davet ediyor Burada Resulullah'ın reçetesi bellidir. Çesmiştir. Sünnetim. Biz de bakarız. Hangi cemaat, hangi insan, hangi hoca hangi grup, hangi halife sünnet üzerinedir? O doğrudur deriz. Ona sarılırız. Onun peşinden gideriz. Onun peşi nedir? Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim bizi nereye götürür? Sah selemet cennetin kapısına götürür. O kadar. وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِد۪ينَ Dür, benden sonra سنت و ve راشد raşid فل سنت نو راشد nedir? رشتہ ermiş. Yani لیر بشکند سنت قبسا مشتر مہدی nedir Mehdi hadiden alınmıştır. Mehdi nedir yol gösterendir Seni hidayete götürendir Hidayette önderlerdir. Raşid راشد nedir? Hidayet Hidayete insanları götürürler. Hükümde de şeriatı olduğu gibi, Resulullah'tan aldığı gibi aynansın birebir uygularlar. Bunlar Raşid halifelerdi. Dür oların da sünnetine uyun. Benim sünnetimi oların sünnetine. İyidir oların sünneti bizimki için Resulullah gibi sünnettir. Bazı şeyde evet, bazı şeyde hayır. Bunu açıklamıştık ama hatırlatmakta fayda var. Yani şimdi onlar kendilerinden dine bir şey ekleseler eğer o ekleme Resulullah'ın sünnetine karşıysa biz bunu itibar etmeriz. Çıbılar da etmezler çünkü Resulullah'ın çizgisiyle gelirler. İspat, delil, alttuz sene yaşadılar öyle bir şey yapmadılar. Ve ona benzer halifeler de geldi ondan sonra. Salih halifeler, Raşid halifeler, mesela Umar bin Abdü'l-Aziz. o da bir şey eklemedi kendisi. Ama ne zaman eklenir? Onların sünneti içtihadi meselelerde yani virgül oldu, yeni de güncel bir mesele. Resulullah zamanı yoktur. Sonradan bu fıkıh ortaya çıktı ama raşid halifelerin özellikleri fıkhı, hükmü şeriatın ölçülerine göre verirler. Ölçüleri, disiplinleri Haideleri kurallarına göre verirler. Hava hevesten vermezler. Raşid halifelerin özellikleri bu İşte onun için dört halifenin ehli sünnette yeri var. Mesela dört halife böyle yapmış da evet diyerler bu Allah Resulü bize emretmiş. Bunların sünnetine uymak zorundayız. Velevçi sünnetleri bazen Resulullah'ın sünnetine muhalefet ederse اشتحادی etti مثلاً حضرت عمر تھلق مثل بر اشتہادی اشتہادی رسول اللہ زمان اللہ بر انسل حانہ بیر مجلس بر بو Ömer zamanında öyle kadar insan boş بشور yani حان e, hanımlarını Talak meselesi ağızlarında sakız gibi oldu sanki sahabelerin. Her bir şey olurdu, git sen üç kere boşsun. Hazreti Ömer bunu önlemek için dedi, eğer kim bir mecliste dese üç kere boştur, üç kere boş olur, onu ondan ayırırım. Ne yapsın? Bir şeyin önüne alsın. Alimlerimiz ehl-i sünnet buna bağlandılar, dediler. Evet. Raşid Halife'nin nedir? Raşid Halife'nin sünneti bizim için sünnettir. عالم لرد عالم لر بو حضرت عمر او سیب اوز امام بن ہندو de حضرت عثمان اذان azanı gibi سے azan cuma günü Neden koydu? Çünkü insanlar meşgul oluyordular. bugün de meşguliyete gerek yoktur. Saat var. Her şey biliyor. Cumanın namazını. O zaman 2. azana bugün İslam aleminde çok yerde ikinci azan diye bir şey yoktur. İllete bağlıdır. İllet hakti kakar. Onun için raşid halifeler bizim için o kadar önemlidir. Eydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bize? Hala tavsiyesi geçti. Reçete geç, geliyor arkasıyla. Temesseku bihe. Bu sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetine sarılın. Sarılmak neye delalettir? Yani şimdi seni bir rüzgar götürür, bir sütuna sarılırsın. Sımsıkı tutarsın. Seni götürmesin. Yen yani rüzgar, yen Değil mi? Sarılmak budur. Bu da yetmiyor. Bak bu apaçık anlatır Bu da yetmiyor. Ne diyor? وَاِذُّ عَلَيْهَا بِالنَّ وَاجِزِ Diyor ki sarılın Hatta diyor azı dişinizden üzerine üzerine sıkın. Yani şimdi sen bir ipi dişinle tutuyorsun. bu Ön dişinle tutarsın yoksa azı dişinle. Azı diş daha saklandır. Kopmasın diye on ilan tutarsın. O kadar örnek veriyor bize Resulullah. İhtilaf muhakkak bir ümmette olacaktır. Ama çözüm de Resulullah'ın sünneti ve ashabının sünnetidir. şu Ashab o kadar büyüktür. Ve aleykum ve iyyâkum مدن <الْأُمُور> şey bu سو بردک Bunlar bid'at değil. Bid'at dindedir. Nasıl sabah namazının sünneti 2'dir, 3'e çıkartamayız, bid'at olur. 33 kere سبحان الله diyor, 34'e çıkartmayız, bid'at olur. Budur. Dinde olan meseledir. Resulullah ne demişse odur. Ekleyemeyiz. Evet. Burada ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu meselede bize neyi gösteriyor? Raşid halifelerin sıfatlarını gösterir. Önemlidir diyor. Eydir biz bu raşid halifeleri bildik. Dört halifedir. Nereden bildik bunları? Çünkü vuku buldu. Bu. Yaşandı bu dört halife. Onun için sahabeler bunda hemfikiriydi. Velevci ehli sünnet ondan sonra bir kısım alimleri ihtilaf etmişler Hazreti Ali'den Osman'ın arasında. Hangisi daha faziletlidir? Racih olan teselsül bozulmaz. İcma olmuş bunun üzerine sonradan ittifak olmuştur. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. Bu dördü tarihte öyle tahakkuk etmiştir. Biz de böyle inanacağız. Bu dördü de bu dördü de Resulullah'ın neleridir? He? Akrabası. Akrabasıdır. Hazreti Abu Bakır kayın pederidir. Hazret Ömer Resulullah'ın kayın pederidir. Hazreti Osman Resulullah'ın iki tane kızını almıştır. Çizsi de vefat etti Hazreti Osman'ın zimmetinde. Vefat edenden sonra kızı kalmadı daha Resulullah'ın. Dedi vallahi Osman üçüncü kızım olsaydı üçüncünü de sana verirdim. Hazreti Ali neydir? Hem amcası oğludur hem damadıdır. Gördün mü? Yani birbirlerine bunlar nedir? işlemişler. Resulullah'ın bunlar veziridir, akrabalarıdır. Ee, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ne derdir? Bukhari Müslüm'de geçiyor hadislerde. Ben, Abubakir, Ömer geldik. Benden, Abubakir ve Ömer gittik oraya. Hep böyle derdir. Yani bu çizgi veziridir hayatında. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalıkta خبر ورین e, yapsın بکیر امامتی Ayşe dedi babam dedi çok دیدی ببام دی چوک کلبیم شخت سنی یہ گیسے امامت یاپماس اغلر ابسن دیدی ریت yapsın ve یافر چند ابو بکیر صدیق رسول açtı böyle baktı سید yani حضرت ابو بکیر زمانہ یار yarım لارماد Bir de döndü Resulullah'ın zamanı gibi. Hazret Ömer'in zamanında Çin İmparatorluk çöktü. Yer üzerinin en büyük gücü çöktü. Yer üzerinde en büyük gücü kim oldu? Musulmanlar oldu. Hazret Osman zamanında aldı önünü gitti ta Buhara'ya kadar dayandı. Afrika'nın ta o bir denize kadar dayandı. Ne oldu? İslam devleti cenişti. Ondan sonra Hz. Ali'nin zamanında ihtilaf çıktı. Bu ihtilafte, bu kitelde ümmette bir imtihan meselesidir. İmtihan meselesidir. O imtihanda da sahabeler şimdi ona geleceğiz ihtilaf meselesine. O imtihanda da bir kısmı sahabe katıldı. iki terefte bir kısmı ortada kaldı. Katılmadı hiçbir terefe. o da bir imtihanıdır. Aslında sahabeden fazla sahabeden sonra gelen müminlere bir uyarıdır. İstilaf işte olsa velahi sahabe toplumu olsa bile onları ne yapar dağıtır. Ve dedikçi 4 sene devlet daldı, cihat iptal olundu. Evet. İşte bu dört sahabe bir de Resulullah sallallahu ve sellem bir hadisi var. Eyub kardeş o onu diyor el hilafatu fi ummati 30 sene. Benim ümmetimde raşid halifelik 80 senedirdi. Bu da Buhari Müslim'de geçtiği için sahih hadistir. Demek ki 80 senedir. Tarihe de bakıyoruz. Evet 80 senedir. Sonra ne diyor? Summa mulkum ba'da zalik. Ondan sonra mülke döner. Krallık olur. حضرت حسینت رسول حضرت Adaletli bir hükmediyor. Hazret-i Muaviye zamanında da İslam devletin olduğu her yeri kapsadı. Allah'ın izniyle. Her yeri kapsadı. Girilmeyen bir yer yok uydur. Bir ay, bir gün bile cihad iptal olmadı. Her yerde yayıldı. Evet. رس اللہ ابو بکر امار عثمان علی وزد بوسم eder Onun için, ettiği için, ettiği biz biz de de buna inanıyoruz. buna buna inanıyoruz. inanıyoruz. nedir? Evet, bütün Bütün gruplarıyla bunda bütün gruplarıyla e karşı olan رسلم Şia zaten öyle bir din dediği için Ehl-i Sünnet'in zıddına ortaya atılmıştır. Şeytan vasıtasıyla. Onun için biz sağ desek onlar sol diyenler. Biz desek bu bayazdır onlar derler siyahtır. Onlar sahabeleri zaten toptan teklif ediyorlar. Diyorlar sallallahu ve sellem sözüne muhalefet ettiler. Onun için Ehl-i Sünnet dört halife meselesinde icma etmişlerdir. Bu 4 hak halifedir, raşid Evet. Bundan sonraki paragrafa girelim. Sahabada arasında nedir ihtilaf var. İhtilaf oldu. Eyidir hanı sahabe-i Rasulullah'ın bize diyorlar. Bid'at toplumu. E niye ihtilaf ettiler? Biz 54 olarak sahabe bizim gibi insandılar. Ama özel insanlardı. Özellikleri nedir? Bir özellikleri var. Biz gece gündüz başımızı secdeden almasak bile o özelliğe yetişemeyiz. O da nedir? Resullahu görme özelliğiydi. Onun elinde eğitim alıp talebelik yapma özelliğiydi. Bunu ne kadar onlar oilerden sonra evliyaullah olsan o makama varamaz. Sahaba icran Kur'an'da Tevrat'ta İncil'de zikredilmiştir. Ama zikredilmemiş olan melekler hata yapmazlar. Babamız Adem aleyhisselam cennette unutarak bir hata yaptı. Değil mi? Neyi yaptı hatayı? Allah'ın emrini çeynedi. Ama bilerek mi yaptı? Gaflete mi düştü? İblis bilerek yaptı. Sücde yapmam dedi. Aklını koydu, mantık yürüttü. Babamız gaflete daldı. Onun için hemen tövbe etti. Allah tövbesini kabul etti. Biz de babamızın uzantısıyız. Muhakkak hata yaparız. Hatta allah Teala şu bir hadiste diyor, hata yapmasanız, tövbe etmeseniz başka bir toplum getiririm. Hata yapsın, tövbe etsin ben de affederim bundan da hoşnut olurum. E allah Teala öyle yaratıcıdır, öyle hoşnut oluyor. E biz de elimizden geldikçe hata yapmarız. Hata yapsak da ki muhakkak yaparız ne yapacağız? İstihbar tövbe edeceğiz. Allah da bizi affeder. Bundan da hoşnut olur. Sahabe nedir? Melek değil İnsandılar. Etten, kemik sınırdan. Ama nedir? İnsanın mükemmelidir. İyidir mükemmel insan hata yapmaz mı? Muhakkak yapar. Peygamberler de bazen hata yaptılar. Teblihte değil. Ne de yaptılar? Devren işlerinde. mi? Onun için hata Adem Ademoğlunda muhakkak vuku bulacaktır. Onun için hata kaçınılmaz bir meseledir. Telefonu kapa kardeş. Hata muhakkak kaçınılmak bir meseledir. İnsanoğlunda muhakkak olacaktır. Biz de sahabeyi melek gibi görmüyoruz. İyidir bir bakalım bu paragrafa ehli Sünnet bu konuda nasıl düşünüyor. ehl Sünnet ve el-Cemaat sahabe-i kiramdan bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabalarının İslam'a girmede öncü olanların ve onlardan sonra gelenlerin günah ve hatadan masum olduğuna dair bir inanç taşımazlar. Aksine Ehl-i Sünnet'e göre onların her bir ferdinin günah işlemesi mümkündür. Ne var ki allah Teala onlara mağfiret ve rıza vadinde bulunmuştur. onların tevbeleri, günahları silen iyilikleri ve salih amelleri vesilesiyle bağışlayacaktır. Bununla birlikte Ehl-i Sünnet, Ashab-ı Kiram'ın toplu halde hata üzere birleşmekten masum olduklarına inanır. Onların batıl bir söz veya hakkı terk etmek üzere birleşmeleri mümkün değildir. Ancak fert bazında hiçbir günahtan ve hatadan masum değildir. En üsnete göre Allah Teala sadece seçtiği peygamberleri tebliğ hususunda hatadan korumuştur. Yine Allah Teala ümmetin fertlerini değil ama tümünü hata üzere birleşmekten korumuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah benim ümmetimi sapıklık üzere birleştirmez. Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Kim cemaatten ayrılıp tek kalırsa ateşte de tek kalır. Şimdi dedik ki ehl-i sünnet inanıyor ki ashab nedir? Ademoğludur. Etten, çemikten yapılmış bizim gibi. Muhakkak hataya muarrazlar. Ama ölçü alsak onlar az hata yaparlar. Ama biz çok yapıyoruz. Bizim içimizde de az var yapanlar, onlar cip. Onun için Allah Teala Vak'i'a surasında diyor ve Cennete giren Firdevsu ala cemaati sahabaların içinde bile üçte biridir. Üçte biridir. O toplumun içinde. Resulullah'ın yarımada Resulullah olduğu zaman Ashab-ı Kiram'dan üçte biridir. Ama sonda gelenler قَلِيلٌ Çok az var bu üçte birden olan. Demek ki var sahabe seviyesinde de. Sonra ikinci kademe diyor ki sahabelerden üçte bir o sonra gelenden de üçte bir. Bizde de üçte bir olur elhamdülillah. Demek amel çok önemlidir. Sahabe gibi amel sahabe gibi mecan Ama sahabe sonuçta insan olduğu için ehli i sünnet bular mazumdular diye inanmazlar. Böyle bir şey yoktur. Yani Ashab-ı Kiram, Yende Ahl-i ül İzam, Bunlar hepsi nedir? İnsandılar. Hataya معarrazdılar. Kim masumdur ehli i Sünnet'te dedik? Sadece peygamberler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazumudur. Peygamberler de Bütün hayatlarında, Devrenin masum mazum değiller. Neden mazumdular? Allah'ın Risalesini Tebliğ etmekte mazumdular. Bu kaidedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sihir yaptılar ona. Dedi bazen bir şey görünüyor bana ama şansı yaptım ama yapmamışım. Böyle geliyor onu Bu bir kaç gün sürdü. Siyerde geçiyor. Ama buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan tebliği olduğu gibi yapıyordu. Bu bir kaidedir. Bazı akılciler gelirler derler mutezilerin yavruları Diyerler işte sünnet itibarı yoktur. Çünkü bak Resulullah da hata yapabilir sünnette. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Allah'tan tebliğ ederken Allah onu kurumuştur. Mağsum budur. İsmettedir. Ama neden mağsum değil? Diğer içlerinde mağsum değil. Onun da peygamberlerin de limiti var. Peygamberler de küçük günahlardan mağsumdular. حال ہی مسم در یعنی پیغمبیر diyor ki bak peygamberlikten önce de صلی اللہ Allah Teala onu لکھتے ہیں رسول giderdim Çoban koyun Çobanlık yapıyordum میکچے bazen gelirdim چوبان düğünlere گیلر ben gitmezdim diyor Bir gün dedim دے bakayım bu düğünde müzik çalıp oynuyorlar Geldim akşam üzeri bir duvarın üzerinde oturdum bakayım ne yapıyorlar burada uyku almış beni bir gözüm açtım baktım terçeş dağılmış gitmiş Allah kurumuş onu müzik bile dinlemez Resulullah'ın kulağına hiçbir zaman müzik gelmemiş bir gün geçiyor İbni Ömer de onu ilandır bir çoban nay çalıyor hemen çelini kulağına tıkıyor Resulullah gidiyor İbni Ömer'e diyor ne oldu duyur musun evet duyurum çalmıyor Ondan sorduğu ya Resulullah duymuyorum artık Resulullah elini çekiyor. Allah kuruyor onu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen savaşta Bedir'de emir verdi dedi sudun, e, suyu önümüze bırakalım. Bedir suyunun, gölünün. Sahabeler dediler bu vahiyse biz bir şey demiyoruz. Ama görüşü ise bu yanlıştır ya Resulullah. Biz de savaş ehliyiz. Bilgimiz var. Bunu arkaya koysak iyidir. Resulullah dedi bu benim görüşümdir. O zaman dedi E, arkaya koysak suyu daha iyi olur. Düşman faydalanmaz. Tamam dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hurma meselesi. Aşılamakta dedi. Bırakın. Allah Teala bu işi yapar. Yani ne yasıyorsun? Allah Teala zaten rüzgar gönderiyor aşılar. O, o sene hurma yemediler. Ne oldu? Dedi sen öyle dedin. Ya dedi bu dünya işidir. Siz daha iyi bilirsiniz benden. Anlatabildim mi? Ama Resulullah büyük günahtan ve Zamana kadar hiçbir insan اللہ تم Çünkü ismetin özelliği nedir Risale Allah-u Teala'da bağlısın. O Allah-u Teala Resulullah'tan sonra son peygamberdir. Allah'tan kulların arasında ilişki kesildi. İsmet kalmadı da. Ama bizim ümmetin bir özelliği devam ediyor. O da nedir? İsmet Resulullah'tan alındı, topluma verildi. Toplum nedir? Yani ehli ilim otursalar yanlış karar alamazlar. Mesela bir günde ehli çifir en büyük adamları, akil adamlar otursalar yanlış karar alabilirler. Ama musulmanlar bir günde otursalar, alimleri otursalar muhakkak doğru karar alınlar. Ama alim dedi ha, yok. Biliyorsunuz. Alim, hakiki, rabbani alimler bir günde karar alsalar bir günde görüyoruz. Büyük alimler heyetleri bazen fetva veriyorlar. Doğru veriyorlar. Ama Bazı devletlerin alimleri toplanıyorlar. He? Da peket fetvaları var. Yani yönetici ne istiyorsa ona göre veriyorlar. Bunlardan bahsetmiyoruz. Hakiki Rabbani alimler muhakkak bir karar alsalar yüzde yüz doğru verirler. Onun için biz böyle inanıyoruz. Ehl-i Sünnet bunu ilan ayakta durmuştur. Onun için Ehl-i Sünnet'te ashab-ı kiram Hiçbir zaman batıl üzerine icma etmemişler. Bak ihtilaf oldu aralarında Siffin'de ihtilaf oldu. Bir kısmı bu ık kaldı, bir kısmı bir tarafta, üçüncü taraf hiçbir şeye karışmadı. Demek ki icma yoktur. Ortaya, anlaşma yoktur. Ortaya. Çünkü ihtilaf şerdir ama muhakkak hukubu bulacaktı. Ondan dolayı Ashabi-i bize göre Ehlibeyt'e dahil olara hiçbirisi masum değil. söylememiş Tam tersine Abubakir'i imamlığa göndermiş. Niye Ali'yi göndermedi? İmam ne demektir? Ben yokum, benim yer Resulullah devlet başkanıdır. İmamdır, önderdir, kayıttır. Ne diyor? Benim yerime hastayım, Abubakir'i gönderin çıksın. Hatta bir gün Ömer çıktı. Resulullah pencere açtı. Dedi Ömer dön, Abubakir çıksın. Allah bunu istiyor dedi. bir rivayette hacimde geçiyor. Allah bunu istiyor dedi. Onun için Ehl-i icma etmişler Resulullah'tan sonra Ebubekir halifedir. Evet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde diyor? İnallaha la yecmeu ummeti ala Benim Allah Teala benim ümmetimi üzerine toplamaz. Yani sahabe bir meselede demişler bu budur Abu Bakir Khalifedir, bu da yanlıştır. Bu imkanı yoktur. Resulullah haber vermiş. mi Madem toplamışlar Abu Bakir Khalifedir, Abu Bakir Khalifedir. Allah da onu istiyor. Haktır. Bu ismettir. İmkanı yoktur. Sonra devam ediyor. Ne diyor? وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاءَةِ Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Cemaat nedir? Biz toplanıyoruz, el ele veriyoruz. değil mi? Biyat ediyoruz bizime hak üzerine sabit edeceğiz. Allah'ın eli de bizim elimizin üzerindedir. Yani Allah'ın da bereketi eli bizimledir. Allah bizimledir. Bir toplumla Allah olduktan sonra o toplumun sırtı yere gelir mi? Gelmez. Hakk'tan sapar mı? Sapmaz işte. İşte bunu da Resulullah diyor. "Ve men şezze şezze finnar." Kim o cemaatten yan kalsa ataşacı بدھ نچنس i̇şte, önemlidir. Önemlidir? olsaydılar Ashablıklarında bir faydası da olmazdır. Değil mi? o Biz onlara ördek alamazdık. Bazı cahil insanlar var. Diyorsun işte Resulullah böyle ya. Ya Resulullah o peygamberdir. ben onunla kıyasetme. Ey idir sahaba. Sahaba da senin gibi insandır. Bak o da ibadet ediyormuş. Sen neredesin? Onun için bu hüccet değil. Hüccet nedir? ashab çören bizim gibi insandır. Ama... Üstün insanların üstünlükleri neredendir? Irklarıyla değil, Arap oldukları için. Üstünlükleri amelleri dendir. Resulullah'a teveccüh yapmışlar, hakkıyla Resulullah'ın ilmini taşımışlar. Sorguluk, sorumluluk hissetmişler. Bu dini olduğu gibi de kime taşımışlar? Kendilerinden sonra ümmete getirmişler olduğu gibi. Hem de çok çetrefilli Meselelerde ne yapmışlar? Taviz vermemişler. Ashab-ı Evet. Bundan sonra bir mesele kalır. Şimdi ashab-ı kiram dedik insandır. Mağsum değiller. Ama hata da yapabilirler. Bundan sonra ehli sünnet ashabın hatalarında görüşleri var. Ashab hata yaptı. Hataları var. O hatalar nedir? Tek tek ashabın hataları Önemli değil. Çünkü bazı ashab hata yapmış, iştihad etmiş. Yani bilerek hata yapmamıştır. Bazı meselelerde iştihad etmiş, hata yapmış. Diğer ashab onu düzeltmiş. Bunda bir sorun yoktur. Ama ashabın arasında öyle bir hata oldu ki, ne oldu? Ümmete mal oldu o hata. O da nedir Ashabın arasında kan döküldü. Çizsi birbiriyle ihlaf etti. Bu ihtilaflerin sebepleri nedir? Neden bu hilef oldu? Kim hilefidir? Hak hangi terefteydir? Onları inşallah önümüzdeki ders daha çoğulayacağız. Ayrıca bu hilefe kim katıldı? Hangi sahaba katıldı? Hangi sahaba katılmadı? Ve bu hilefin sonucu ne oldu? He? Ve hak hangi tereftedir? Ve sünnetin görüşü nedir bunda? ve bir Musulman'ın bugün de görüşü ne, ne olacaktır onu inşallah önümüzdeki derste açılacağız. Çünkü bu e, zamanımız doldu. E, bu, o uzun bir meseledir. Yani en azından bir derste inşallah onu ancak e, oturtabiliriz. Neden? Çünkü bu çetrefilli bir meseledir. Çetrefilli aslında değil. Ehli sünnet bunun noktasını koymuştur. Ama şeytanın vasıtasıyla ehli bid'at geliyorlar. Ne diyorlar? Oradan giriş yapıyorlar. Ashabın ihtilafın tarafından giriş yapıyorlar. Ne yapıyorlar? İnsanların kafasını karıştırıp fitneye sokuyorlar. İnsanları ehli sünnet itikadında sarsıyorlar. Aslında ehli sünnetin bu konuda hiçbir sorunu yoktur. Hak açık açıktır. Ama kim için açıktır? Hakkı görüp bilensin. Onun için cahil olduğu cahil olsan şeytan seni ele alır. Yani istiyorsan şeytanın elemanı olacaksın. Ol, ol, olmaya cahil kal. Şeytan seni kendi adamı yapar. Ama ilmin oldukça şeytan senden kaçar. Onun için cehaletin olduğu bir yerde bakarsın şeytanın <gülüyor> apaçık bulunduğu yerde. Cahil cehalet olduğu toplumda bakarsın her şey kendisine göre dini tevil ediyor anlatıyor. Ama ilim olduğu yer olduğu yerde şeytan zayıf olur. Allah hepimizi ashab-ı kiramın yolunda gidenlerden eylesin. Hakkı görüp ona uyanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Kalsın mı? Sahabe i kiram her birimiz